Oh yeah. Gracias. kainat bugün 29 Aralık Salı. Yıl 2015. Ay 12. Gün 363. Kasım 52. 1437 Hicri Rebiülevvel 18. 1431 Rumi Aralık 16. Günün şiiri Saat Kulesi. Nereden gelmiş bu denizsiz kente bu yaşlı martı konmuş Saat Kulesi'nin üstüne Öyle bir zamansızlıktan izliyor beni. Çağırsam hemen çıkıp gelecek biliyorum. Çok eski bir oyundan kılıksız bir haberci gibi. Her şey itip gidiyor. Üstelik bu akşamüstü saatlerinde. Şu akarsu ne kadar eski. Şu tepe ne kadar eski. Oysa yepyeni görünüyor ikisi de. Şakalaşmakta zamanla saat kulesi edip cansever Büyük saatli marif takvim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 Herkes Açık Kadyo Burası 94.9 ve Açık Gazete Programı başladı Ömer Madra Can yok. Bugün Selahattin Çolak'tan oluşan Ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de Bize destek veriyor Günaydın Evet sondan bir önceki yılın Sondan bir önceki programını Yapıyoruz ben de Ömer Madra'yım Ve Can iş gezisinde Çaldığımız parça da Susana Bacca'dan Mario Lando adlı bir şarkıydı. Suzana Esterbacca de La Colina. Önde gelen Perulu şarkıcı ve şarkı yazarlarından biri folklorcu, etnomüzikolog ve iki defa da Grammy ödülünü kazanmış. Latin Latin Grammy'lerinden Afro Siyah Peru müziğinin yan canlandırılmasına son derece önemli bir rol oynuyor ve bu şarkıda Maria Lando şarkısı da işte şafak söküyor bir heykel gibi kanatlı bir heykel gibi şehrin üzerine kanatlanan yayılan bundan sonra öğlen çanları çalıyor sudan yapılmış bir çan altın gibi böyle bir tınlama veriyor ve yalnız kendimizi yalnız hissetmemize engelliyor dedikten sonra böyle bir girişten sonra da şeker plantasyonlarında tarlalarında çalışan ve ne sabahı ne öğlesi ne uykusu sadece ıstırabı olan ve başkaları için çalışmakla bütün hayatları perişan olan insanları, köleleri anlatan bir şarkı. Koloni döneminde, sömürgecilik döneminde, Chabuca Granda'nın bir bestesi. Bunda niye çaldığımızı şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından bir göz atarak öğrenelim.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 Flora Ressem Polgoggen'in büyük annesi, gezgin militan, devrim hacısı, çalkantılı yaşamını kocanın karısı, patronun işçisi ve efendinin kölesi üzerindeki mülkiyet hakkına karşı savaşmaya adadı. Flora 1833'te Peru'ya gitti. Limanın dışındaki bir şeker üretim tesisini ziyaret etti. Orada şeker kamışını ufalayan değirmenleri, içinde melasın kaynadığı kazanları ve şekeri yapan rafineriyi tanıdı. Dört bir yanda sessizlik içinde çalışarak gidip gelen zenci köleleri gördü. Onun varlığının farkına bile varmamışlardı. Tesisin sahibi ona 900 yüz kölesi olduğunu söyledi. Daha iyi zamanlarda kölelerinin sayısının bunun iki katı kadar olduğunu eklemeyi de ihmal etmedi. Buranın bitik hali bu işte diye şikayet etti. Ve söyleyeceği öngörülmüş olan her şeyi söyledi. Zencilerin de yerliler gibi tembel olduklarını sadece kırbaçlanınca çalıştıklarını falan. Artık oradan ayrılmak üzereyken Flora şeker kamışı tarlasının hemen yanında bir hapishane olduğunu fark etti. Hiç izin filan istemeden oraya yaklaştı. Orada bir zindanın karanlık kısmında bir köşeye kıvrılmış çıplak vaziyetteki iki zenciği kadını güç bela fark edebildi. Hayvan bile değil bunlar diye bekçi aşağıda onları. Hayvanlar yavrularını öldürmezler. Bu köle kadınlar yavrularını öldürmüşlerdi. Her ikisi de kendilerine dünyanın öbür tarafından bakan bu kadına baktılar.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 Tarihte bugün de 1890'da bugün de yaralı diz katliamı adı verilen olayda Amerika Birleşik Devletleri askerleri 62'si kadın ve çocuk en az 153 kızılderiliği katlettiler. Bu tarihe yaralı diz faciası olarak da geçmiştir. 1941'de NBC Türkçe radyo yayınına başlamış bugün ve 1976'da Bursa'da Tofaş Otomobil Fabrikasında Murat 131 adlı arabanın imalatına da başlanmış 1976. 40, 39 sene önce. Evet günün haberlerine şimdi bakalım. Ee, Yılın sonuna yaklaşırken Esas itibariyle Şöyle bir manzara var Hazreti Nuh tufanı gibi Durumlarla Beş kıtada e, Aşağı yukarı Yani mevcut kıtaların Üzerinde yaşanan kıtaların Hepsinde iklim Kaosu yaşanmakta olduğu Görülüyor yıl biterken Aynı zamanda e, Savaş ve göç ...durumları da var. Ve Türkiye'de de... ...bayağı ciddi bir... ...bunalım var. Özellikle ülkenin... ...Güneydoğusu... ...hatta tamamının... ...çok ciddi bir... ...yıkım ve... ...savaş haline... ...çatışma haline girdiğini de... ...söyleyebiliriz. Şimdi... Bir özellikle ilgili de çok ciddi bir çatışma var. Güneydoğu'da da kurşun yağıyor her bir tarafta. Bunlardan da söz etmeye çalışacağız. Yerinden gözlemlerle de bağlantı kurmaya çalışacağız. Bugünlerde yaptığımız gibi ama önce hava ve iklim durumlarına bakalım. Gerçekten de doğal bir fenomen olan El Niño'nun insan kaynaklı iklim değişikliğini berbat hale, müş berbat hale getirdiğini daha doğrusu aralarında karşılıklı bir ilişki olduğunu da söylememiz lazım uzmanlara göre. Yani El Niño olayı iklim değişikliğini daha kötüleştirirken tersine iklim değişikliği de El Niño denen olayı müthiş hızlandırıyor. Ve Pasifik'te yüzey sularının ısınması, geçici olarak ısınması El Niño diye adlandırılan olaya bağlı. Ama hem yağmurlarda, sıcaklıklarda ve rüzgar kalıplarında, dünya çapında, örüntülerinde değişikliklere yol açıyor. Ve aylarca hatta yıllarca devam edebiliyor. Ve zaten Oxfam Yardım Kuruluşu'nun da uyardığı gibi okyanusların iklim değişikliği sonucunda ısınması yüzünden... En güçlü El Niño'ların iki katına çıkması. Sıklığının da iki katına çıkması. Eskiden 4 ila 7 yılda bir ortaya çıkan bir fenomenin artık 2-3 yılda bir final ortaya çıkması beklenebiliyor. Yani El Niño'nun buz dinamiklerinin kuzey kutbunda ve altında bütün bunların altında yatan e, ısınmanın gayet karmaşık bir durum olduğunu ve nasıl ortaya nasıl bu gelişeceğini e, tam kestirmek kolay değil diye yazıyorlardı Union of Concerned Scientists geçen haftaki bir şey yani kaygı duyan bilim insanlarının sözcülerinden Erica Spangler'ın Siegfried'in raporu vardı yazısı. Fakat en temelinde de işin e, küresel ısınmanın önemli bir rol oynadığını tespit etmemiz e, söz konusuydu. E, Britanya'da e, Kuzey İngiltere'de özellikle acayip e, Nuh tufanı gibi e, seller oldu. E, ve e, İşin ilginç tarafı mesela Independent gazetesinden çıkan bir haberde hükümet yetkililerinin bizzat hükümetin kendisi Britanya hükümetinin kendi iklim uzmanları tarafından uyarılmış giderek daha çok sel baskında kalacak evleri evlere karşı tedbir alalım demişler. Fakat hükümet bunu reddetmiş bu ortaya çıktı. Daha önce e, başta George Monby olmak üzere pek çok e, bu konulara ilgi duyan yazar da bu yarmışlardı. Yeterince tedbir almıyor. Hatta kesintilere gidiyor kemer sıkmaya diye. Bütünüyle gerçekleşti o. Ve bir felaket hal yaşıyor. Kuzey İngiltere, Galler ve İskoçya'nın da bir kısmı. Bir tarafta bu var. Ve artık iklim değişikliğinin iklim değişikliği mı yok mu tartışmasının sona erdiğinde söyleyen milletvekilleri de çıkıyor. Öte yandan öbür tarafına kıtanın geçildiği zaman yılın en sıcak yılın gelmiş geçmiş en sıcak yılın son, son günlerinde çok yoğun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şeyler... Tornadolar, kasırgalar, fırtınalar ortalığı yakıp yıktı ve en az 43 kişinin öldüğü haberi geliyor. Görülmemiş bir felaket. Noel tatili sırasında oldu. Ve mesela Michigan eyaletinde ilk defa görülüyormuş. İlk kayıtlara geçen 1880'den bir görülmüş. İlk Hortum, yani tornado, kasırga, neyse işte tam adı Türkçesi gelmiş. Teksas'ta en az 11 kişi öldü. Dallas yakınlarındaki yerler vuruldu fırtınadan. Bin kadar ev perişan oldu. Şimdi de bölgede büyük bir kar fırtınasının devam etmekte olduğu biliniyor. Missouri'de, Illinois'de en az 13 kişinin öldüğü. Arkansas'da e, 20 Santimetreden, 200 milimetreden fazla yağmurun düştüğünü bazı bölgelere kısa bir süre içinde görülüyor ve bir yandan da Doğu Yakasından Maine'den Georgia'ya kadar bütün Noel günü (24-25 Aralık günlerinde) bütün sıcaklık rekorları da kırılmış ve bu iklim bilimciler 2015'in en sıcak yıl olduğunu neredeyse %99,9 kesinleştiğini söyledikleri zaman 2016'nın da böyle olacağını söylüyorlar. Ve bunun böylece devam edeceği haberleri de geliyor. Bununla devam edecek olursak mesela tekrar Avrupa'ya dönelim. Roma'ya yarım saat mesafedeki sahil kasabası Ostia'dan bahseden bir haber var mesela Övgü Pınar'ın BBC Türkçe'den yazdığı Ostia'da pazar yemeği için buluşmuş aileler dostlar balık restoranlarının terasında buz kovalarındaki beyaz şarap eşliğinde öğle yemeği yiyor. Güneş gözlükleri mevsimlik gömlekleriyle bir yandan midyeli spagettilerini ahtapot ızgaralarını tadarken bir yandan da kendilerini dalgasız denize pırıl pırıl aydınlatan güneş ışınlarına bırakıyor diyor. Sahilde kimi şort ve tişörtle yoga yaparken kimisi de slip mayosuyla denize giriyor. Sıradan bir ilkbahar gününü anımsatan bu manzaranın sıra dışı tarafı şu. Noel'den hemen sonra 27 Aralık tarihinde yaşanması. İtalya'nın neredeyse tamamı Noel ve yılbaşı tatiline güneşli zaman zaman terleten bir havada girmişler. Fakat İtalya genelinde normalden çok daha sıcak ve kuru geçen Aralık ayı, hava kirliliğinin de güvenli kabul edilen sınırları aşmasına yol açıyor. Mesela hava kirliliğinin en önemli belirtilerinden, Partikül miktarı, parçacık miktarı PM10 seviyesinin metreküpte 50 mikrogram limitini aşması üzerine Milano'da bugünden, dünden itibaren 3 gün boyunca özel araçların e, sabah 10'dan öğleden sonra 4'e kadar 6 saat boyunca trafiğe çıkması yasaklanmış. Roma'da da tek sayılı bir gün tek sayılı ö, öbür gün Çift sayılı plakaların trafiğe çıkışına yasak getirilmiş. Bergamo'da, öyle, Torino'da toplum taşıma araçlarının tek biletle kullanılmasına izin veriliyormuş ve küresel iklim değişikliği olduğunu söylüyorlar. Lombardiya Çevre Vakfı Bilim Komitesi Başkanı Profesör Antonio Ballarin mesela hava kirliliği iklim değişikliği ilişkisini açıklamış. Yani iklim değişikliğine bağlı olarak kesinlikle sıra dışı bir meteoroloji olayı yaşıyoruz. Uzun süren kuraklık ve hava kirliliğine yol açan maddelerin birikmesine neden olan meteorolojik koşullar görüyoruz diyorlar. Yani mesela La Stampa gazetesine, gazetesine demeç veren hava kirliliği konusunda uzman olan bir doktor... İtalya genelindeki hava kirliliği seviyesinin insan ömrünü ortalama 10 ay kısaltabileceği uyarısında bulunuyormuş. Halkın, kent halkının ömür beklentisinden 12 ay yani 1 yıl Roma'da, Milano'da 14 ay, 1 yıl 2 ay. İtalya'da ise ortalama 6 ay eksiltebileceğini söylüyormuş. Dehşet verici haberler. Aynı şey bu BBC'dendi arkasından Milano'da The okuyabiliriz Milano'da hükümet bütün e, hava kalitesinin kötülüğünden dolayı bütünüyle çarşambaya kadar bütün taşıtları yasaklamış durumda azaltmak için çok ciddi tedbirler almaya çalışıyorlar Ajans France Press'in haberine göre Guardian'dan da tekrar görebiliyoruz. Tahran'da futbol maçları ertelenmiş. Çünkü büyük bir hava kirlenmesi de orada görünüyor. İki maç e, tehir edilmiş eski deyimle. Ve yani başkent ve etrafında, Tahran ve etrafında 14 milyon kişi yaşıyor. Okullar üç günlüğüne kapanmış durumda hava kirlenmesinden dolayı. Ve Tahran'da hava kalitesi endeksi 132'de e imiş oysa biliyorsunuz 0 ile 50 arasında olması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçeklerine göre koyduğu kriterlere göre ve yaşlı ve hastalarla çocukların içeride kalması isteniyor. Tabii bunun nasıl sağlanacağı da ap ayrı bir konu. Britanya'da büyük bir tartışma var. Birleşik Krallık David Cameron'ın sözlerini tutmamasının bedelini ödüyor diye büyük bir tartışma var. Hiçbir ders almadı tartışması devam ediyor. Daha önce Avustralya'daki büyük şeyden de bahsetmiştik. Kötü. Tarihi yangınlar tekrar başlamış durumda. Ondan da bahsettik. Diğer kıtalarda da olup bitenler o. Yani esas, esas itibariyle e, sınırsız e, büyümeye dayalı, tüketime dayalı bir ekonomik anlayışın sonunda getirdiği yerin artık böyle olduğunu ama buna rağmen de Noel'deki bütün satışların bütün rekorları kırdığını da e, bir kez daha söylememiz lazım. Belki de aslında bugün e, Güven Güzeldere ile konuşacağımız şey de bu konuyla bağlantılı olabilir. Havadaki karbondioksit miktarının artıyor olması maalesef insanların e, çok ciddi Karar alma, stratejik kararlar alma yetisini de etkiliyor. Yani insanlarda bilgi işleme, stratejik düşünme, kriz yönetme gibi bilişsel yetenekleri de bayağı ciddi şekilde sekteye uğrattığını konuşacağız. Yeni verilerin ışığında iki, büyük, iki önemli araştırma yapıldı. Joe Rom'un kitabında da. Bunlar yayınlandı. Çok taze yeni araştırmalar. Berkeley'den 2013'te ve bir de Harvard Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmayla yüksek karbondioksit seviyelerinin kötü etkilerini teyit etmiş. Yani Dolayısıyla bir yandan alışveriş yaparak bir yandan bu işin düzeleceğini, köprüler, havalimanları ve yeni büyük tesisler yaparak kanallar açarak duble yollar yaparak bunları önleyeceğimizi düşünme karar alma yetkisini de yetisini de sınırlandırıyor olabilir. Bunlar üzerinde de konuşacağız ama onu saat 9.30 on arasına bırakalım. Ve biz diğer konumuza dönelim. Cizre ve Silopi ilçelerinde de sokağa çıkma yasakları sürerken bu ilçelerde öldürülenlerin kaldırıldığı Şırnak morgunda yer kalmadığı bildiriliyor. Ee, Şırnak'ta bulunan halkların Demokratik Partisi HDP'nin Urfa Milletvekili Osman Baydemir, Cizre ve Silopi ilçesinde ölen 16 sivilin cenazelerinin Şırnak morgunda bulunduğunu Altı kişilik morda yer kalmadığı için cesetlerin bir kısmının üst üste konduğunu, bir kısmının da hastanenin yemekhanesindeki soğuk hava deposuna kaldırıldığını söylemiş. Bunu T-24'ten alıyoruz. Cizre'de dün etraflıca konuşma fırsatı bulmaya çalışmıştık Miray bebeğin ölümü üzerine ve Cizre'de öldürülen... Bebeğin amcası da başka bebekler ölmeden savaşı durdurun diye bir çağrıda bulunmuştu. Bunu da dün günün sözü olarak vermiştik. Yani Baydemir yaşamını yitiren bir bebeğin cenazesi bir yetişkinin cenazesinin üstüne konulmuş diyor. Bunların konuşulmasına bile inanmakta güçlük çekiyorum ben kendim. Telaffuz ederken doğrusu hastanenin yemekhane deposuna konulan cenazeler kokmaya başladı. Bu cenazelerin defnedilmesi için sokağa çıkma yasağının hemen kaldırılması gerekiyor diye konuşmuş. Ve dehşet verici olan noktalardan bir diğeri de şu ki Osman Baydemir cenazelerin konması için iki soğuk hava deposu görevi gören soğutucu temin edip hastanenin bahçesine getirdiklerini ama sorunların bununla bitmediğini de eklemiş. Cenazelerin bu soğutuculara konulması konusunda hastane ve savcılık topu birbirine atıyor savcılık yetkileri olmadığını bunun hastane tarafından uygun görülmesi halinde yapılabileceğini belirtiyor kimse sorumluluk almıyormuş yani hastane yönetimi ise böyle bir şey yaparsak savcılık bizim hakkımızda soruşturma açar diyormuş yazılı talimat istiyormuş yazılı talimat da vermiyormuş kimse dolayısıyla burada yaşananlardan dolayı bir korku atmosferi yaşanıyor kimse sorumluluk almıyor demiş Buna bu çok tuhaf tabloya bir de şeyi eklememiz mümkün olabilir. Bu Miray bebeğin ölümü ve onun etrafındaki trajedileri dedesinin ölümü halasının yaralanması üzerindeki korkunç şeyleri silah sesleri arasında çeşitli kişilerle konuşma imkanı bulurken biz dün Türkiye'de çıkan gazetelerin önemli bir kısmında dün şahsen bir tarama yaptım. Televizyonlara bakma fırsatım olmadı ama eminim orada da fazla bir kanalda yer bulamamıştır. Fakat benim görebildiğim kadarıyla dört yaklaşık gazete ve bazı internet siteleri dışında Türkiye'nin önde gelen bütün büyük gazetelerinde bu haber hiç yer almıyordu. Yani bu, bu Miray Bebeğin öldürülmesi kafasından kurşun yemesi fotoğraflarıyla beraber hatta üzerinde Cengiz Çandır'ın etraflı yazıları filan da çıkmış olan bu olayın üzerinde Türkiye'nin önde gelen büyük gazeteleri mesela Hürriyet, Sabah, Akşam, Habertürk, Milliyet gibi Star, Yeni Şafak, Akşam görebildiğim gazetelerde tek kelime yoktu. Yani bu olayın çeşitli yönleri vardı yani kimileri... Çapraz ateşte kaldığı için öldürdüklerini söylüyordu. Bu bebeğin ve dedesinin, 75 yaşındaki dedesinin kimileri de keskin nişancılar tarafından öldürdüğünü söylüyordu. Yani o konuda bir fikir birliği yoktu. Daha doğrusu bir tespit yapmak mümkün değildi. Ama bütün bu olayı hiç olmamış gibi görmek ve yani bu gazetelerin okurları ve bu televizyonların kanalların seyircileri böyle bir olayı hiç yaşanmamış gibi gördüler bu da Türkiye'nin içinde bulunduğu çok zorlu durumu gösteren bir başka durumdu şimdi birazdan devam edeceğiz Silopi'de bir askerin şehit olduğu haberiyle devam edeceğiz operasyonlar sürüyor orada PKK saldırısında iki askerin yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden birinin kurtarılamayarak öldüğü haberi var. Bir de Cizre'de yasağın 15. gününde ikisi çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 yaşındaki bir bebeğin yani küçük çocuğun Hüseyin Selçuk'un ensesine isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği haberi var. Buna da e, fırsatımız olmadı. Henüz bakamadık ama bu Cizre'de e, ensesinden tek kurşunu ölen Hüseyin Selçuk'un küçük çocuğun ve bir başka çocuğun e, daha... Halasının kucağından vurulmuş, kucağındayken vurulmuş üç aylık Miray Bebek'ten başkaca yeni ölüm haberleri de geliyor. İkisi çocuk üç kişi hayatını kaybetti diye. Bunların hakkında da e, bugünkü gazete ve televizyonlarda yer alıp olmadığını bilmiyorum. Ona da bakmaya çalışacağız. Şimdi bir ara veriyoruz. Açık Gazete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 Yes, the strong get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own got his own Money You've got lots of friends They're crowded round your door But when Which relations give crust the bread and such You can help yourself But don't take too much Mama may have Papa may have But God bless the child That's got his own That's got his own. Money, you've got lots of friends. They're crowding round your door. God bless the child. But when you're not you spending money, Öldürülen Miray İnce'nin üç aylık 80 yaşındaki Ramazan de dedesi hayatını kaybettiğini, yani Anne karnındaki 8 aylık bir bebeğinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de sivil ölümlerinin de arttığı haberi vardı. Dede ve 3 aylık torunu öldürüldü. E, kimin öldürdüğü de pek belli değildi. Anadolu şu ikili bir şey veriyordu. Anadolu ajansı, e, teröristlerce açılan test sonucu diyordu. Doğan Haber Ajansı iki ateş arasında kaldı diyordu. Dijla Haber Ajansı da polis tarafından vurulduğunu söylüyordu. E, ve hatta medyada çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bebeğin amcası Abdurrahman İnce. Gayet detaylı olarak anlatmıştı. Keskin nişancı korkusundan alta geçmek isterken alt kata geçtikleri sırada üzerlerine ateş açıldı deniyordu. Biri yanağına isabet etti. Öldü sandık ama kan gelmedi. Beş dakika sonra ağlamaya başladı diye devam eden bir şey vardı. Nereye kadar devam edecek diye de soruyorlardı doğrusu. Daha uzun süre devam edeceği şeklinde de kaygılar var doğrusu. Nitekim bugün 15. günde Cizre'de o ikisi çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini daha okumamız mümkün. Nihat Kazanhan Cize'de ödülleri bir yıl, arkadaşı vurulalı bir hafta oldu diye haberler de vardı. T24'ten okuymak mümkündü. Cize'de 5 yaşındaki Hüseyin Selçuk evlerinin bahçesinde oynarken Cudi Mahallesi Merdan Sokak üzerinde ensesine isabet eden tek kurşunla maklul almaz bir manzara var. Selçuk yakınları tarafından hastaneye götürülmek isterken yolda hayatını kaybetmiş durumda. Yetkililer burada bir güvenlik güçlerinin bir operasyonel faaliyeti yok demişler. Bir Kalaşnikov mermisiyle hayatını kaybettiği belirlenmiş. Yani Kalaşnikov mermileriyle çocukların özgü bir morgunda. Cesetlerin üst üste Koyacak yer bulunmadığı haberi vardı Ayrıca da Silopi'de bir askerin Öldürdüğü Vardı Haberler Humus'ta bu arada Ben diğer haberlere de Kısaca göz atayım Humus'ta bombalı saldırılarda 32 kişinin öldüğü Haberini de ekleyeyim 90 yaralı var. Henüz üstlenen olmadı ama zaten görüntüler e, hakikaten e, söylenecek laf bırakmıyor. Yani bir yıkıntılar, enkaz yığını arasında e, çaresiz, çare dolaşan insan resimleri ama bunlar Güneydoğu'dan da benzeri şekilde gelmeye başladılar. Suriye resmi haber ajansı göre Humus kentinin rejim yanlısı Zahra bölgesinde iki ayrı bombalı saldırı bomba yüklü bir aracın infilakı ardından canlı bomba toplanan kalabalığın ardında arasında kendini patlatıyor. Reuters'a göre ölü sayısı 32-90'da yaralı var büyük hasar gördü diyor binalar ki artık binalardan bina olarak bahsetmekte de kolay değil. ...daha önce de benzeri saldırılar... ...olmuştu bu Zehra bölgesinde... ...daha iki hafta önce... ...yirmi beş kişi ölmüştü... ...bir kısmını IŞİD... ...bir kısmını Nusra cephesi üstlenmişti... ...bugünkü saldırı henüz üstlenen bir taraf... ...olmamış... ...Ramadi kentinin de... ...IŞİD'den kurtarıldığı... ...yolunda... ...haberler geliyor... ...ajans Frans ve Anadolu Ajansı... ...böyle veriyor... Fakat Guardian henüz böyle bir şey düşmenin olmadığını, Irak güçlerinin yaklaştığını da belirtiyorlar. Türkiye'den bir haberde Işidin eylem timinden olduğu iddia edilen yabancı uyruklu üç kişinin tutuklandığı haberi de var. İki ayrı operasyonda dört kişiden biri serbest bırakılmış, üçü tutuklanmış, mahkemeye sevk edilmiş, örgütün eylem timinden olduğu iddia edilen Kayıp 4 kişi. Pakistan Uyruklu A. 24 yaşında. Hafız ABMF 26 ve İngiliz Uyruklu, Britanya Uyruklu Hasan H. Susuklanmış. 21 yaşındaki Şanava S. Serbest bırakılmış. Bu da böyle bir haber. Doğan Haber Ajansı'nın haberi. Bugünkü ölüm haberlerini... Ben gene e, göremedim. E, önde gelen gazetelerde e, Türkiye'deki bu şey e, biraz önce söylediğim 15. günde ikisi çocuk üç kişinin hayatını kaybettiği Hüseyin Selçuk ve diğerlerinin ölüm haberini de büyük gazetelerde görmedim. Birazdan e, bir bölgeyle bağlantı yapacağız tekrar. Onun üzerinde sorarız. Bir eksik bıraktığım ne var diye bakıyorum haberlere ee, Nijerya'da da 29 kişinin en az 29 kişinin Boko Haram Ölgütü'nün saldırılarıyla Maiduguri kentinde kuzeydoğusunda ülkenin çok daha sayının da yüksek olacağını yani 15 kişinin öldüğü ama sayının daha fazla olmasından korkulduğu bir haber var. iki Noel'de zaten en az 14 kişinin öldüğü bir saldırı vardı bu ikincisi oluyor ve Nijerya'nın teknik olarak savaşı kazandığını söylediğinden Cumhurbaşkanı'nın hemen sonrasında bir durum var bunu da söyledik ve Amerika Birleşik Devletleri silah satışlarının geçen yıla göre %35 arttığını da ekleyerek bugünkü şeyi bitirelim şimdi BBC Türkçe'nin muhabirlerinden Hatice Kamerle bir bağlantı daha yapıp Güneydoğu'da ne olup bittiği konusunda biraz daha bilgi almaya çalışacağız Günaydın Hacıhan Hanım. Günaydın. Günaydın Hacıhan Hanım. pardon. Ee, nasıl durum? Yani bu çok tuhaf bir soru oluyor ama gene de sormak evet, zorundayım. Evet, Hani bir şey var ya, kişinin değişen bir şey yok. Üzme doğusunda da ne yazık ki çatışmalı ve sokağa çıkma evsatlar açısından, ölümler açısından değişen bir şey yok. O her geçen gün ölüm, ölen kişilerin özellikle de sivil ve çocukların sayısının arttığı dönemleri yaşıyoruz ne yazık ki bizde de hani en son üç aylık ve seksen yaşındaki daha sonra iki tane çocuğun daha alacağını biliyoruz aynı şekilde bununla birlikte surdaki yasak 28. gününe girdi ve dün iki gün önce ben yasan olduğu bölgeye yakın bir yere gittik yani şehrin merkezine salim bile hiç geldi mesela. Dağ kapı denilen e, dağ kapıdan balıkçılara ve sura doğru gidilen yani zaten sonu içerisinde yerler. Oradan ağır askeri sevkiyatımın yapıldığını kendi gösterdiğine gördüm. Yani koca koca böyle askeri uzaklı araçlar durum o dağ sokaklarına giriyordu. Yani bir başka açıdan baktığımızda bir televizyon camından baktığımızda hakikaten burası Filistinli mi falan diyorsunuz ya da Kobani diyorsunuz, çok tatlı. Ee, şehrin içerisine doğru artık böyle roket mermileri düşmeye başladı. Mesela yani bunu söylemem en azından şehir yayılması noktasında abi, tedirgini göstermek açısından söylüyorum. Ofislerinden bir başka sevd yeni şehre düşüyor ki bu esas olduğu yerden 4-5 kilometre ölçüde bir yer. Bir evin normal yerleşim yerinin binanın son katında. İşte her ne kadar Baca'ya gelse de roket mermisini sabit ettiğini biliyoruz. Geçen bir hastane aynı şekilde. E, Ro roket e, mermileri Evet evet Yani cam kaybı olmadı ama Böyle devam ederse maalesef Bu durum çok daha rahim bir Tabloya dönüşecek e, Tabi hani gündemle ilgili de ZTK'nın bu Son özellik Teklifiyle ilgili Ve Başbakanın teklifi ben aslında her şey gittikçe karışıyor yani daha karışık bir tahlilde dönüşüyor anlar ve an. yani günümüzde durum bahem senenin sonunda biliyorsunuz ince yıl dönemiydı gittikçe her yerin babuskeye dönüştüğünü görmek herkes için bu yaşanıyor şimdi acı verici manevi evet yani siz bunu Sezgin Tanrıkulu'da Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcılarından Sezgin Tanrıkulu'da Roboski katliamının yıl dönümünde e, söylemiş. Yani dört yıl sonra bütün ülke ve ülke, e, bölge ve ülke Roboski'ye döndü diyor. Aynen. E, e, siz e, şu anda e, neredesiniz Diyarbakır Merkezi'nde? Kayıp... Diyarbakır Merkezi'nin Kayatlar ilçesindeyim ben. Evet. Diyarbakır Merkezi dört tane ilçesi var. Kayatlar. Ee, Yenişehir bir de bağlar. Kayaklar yeni yerleşim yerlerinden bir tanesi en etkisi zaten Sur. Bağlarda 90'larda e, düğmüş şartlık kentleşmiş bir bölge. Yenişehir e, Sur'dan sonra oluşan ilk e, yeni yerleşim yeri. Benim oturduğum, yaşadığım yer yaklaşık merkezi 7 kilometre uzaklığında ama yani merkezin içerisinde bir yer. Burası her ne kadar burada çatışmalar falan olmasa da olaylar, protestolar, evimizin içine kadar bile zaman zaman bir gazların geldiği bir yer. Dolayısıyla çok şey değil hani şehrin savaş gündeminden her ne kadar uzak gibi görünse de yani her gün protestoların yaşandığı yerlerden bir tanesi. Yani diğer bakın hiçbir yeri huzurlu değil Malatya. Ee, fakat hani çatışmanın savaşın yoğun olduğu yer Cizre yani Şehpazar'dır. Sıra bize en fazla 7 kilometre uzaklıkta. Evet dün mesela farklı insanlarla arkadaşlarımızla ya da tanımadığımız insanlarla da mülakat yaparken bir yandan da Bayağı roket ve haban topu olduğunu tahmin ettiğimiz sesleri duyarak irkilmek irki, irkilmeden yapamadık yani bu evet. normal olarak devam ediyor sürekli olarak anladığım kadarıyla evet. mesela Asya Tekin'le evet. konuşuyorduk yani bunun zaten hiç özellikle geceleri hiç eksilmeden devam ettiğini çatışma seslerinin söylüyordu bu. <gülüyor> Peki nasıl, gidişatı nasıl görüyorsunuz? Özellikle de şimdi HDP ile hükümet arasında <gülüyor> da daha da ciddi bir şey de ortaya çıkınca. Evet, gel, e, gel, daha gel gidişat mi? bir şekilde devam ederse çok yani kaygı vereceği çünkü şimdi geçen hafta sonu burada yapılan işte HDP DTK bileşenlerinin öz, öz yönetim teklifi içini doldurup o falan er bir teklif sunuldu ve zaten biliyorsunuz ikna tarafından da çok sert tepkiyle karşılandı. yani bunun bir ütopik, fantazi olduğu şeklinde yorumlar falan yapıldı ama en azından bu siyasetten çöz önerilen bir çözüm modeliydi. Yani ama ama adres ama fantezi olarak adlandırılır <gülüyor> ki biliyorsunuz zaten orada <gülüyor> şey. ee, e, oradaki e, siyasi partilerin hepsi de bir yerde aslında bunu savunmak durumunda kaldı zira e, bu kadar çok e, o hende barikata bu kadar çok büyük bir savaş görüntüsüyle yüklenmek elbette bir yerde savunmak durumunda bırakıyor insanları. Siyasetin bugün savunduğunu insanlar da bir şekilde yani taraftar olmayanlar da hendeye karşı olanlar da bu aşamadan sonra yani savunmak noktasına geldi. Çünkü bütün siyasi, siyaset kapıları kapanıyor tek tek. E, laf dalışıyla değil yani Başbakan'ın ya da işte Sırı süreye Önder'in e, kaçak çay meclisine indirilecek bir durum değil ne yazık ki. Yani işi magazinleştirerek bu tarafa kadar götürmek yaşanan de görmezden gelmek demektir. E, <gülüyor> Sırı süreye Önder belki kendi meşredince orada kendi tarzıyla bir şeyler söyledi ama e, yani ilk yapılması gereken bütün siyasetçilerin çok acil olarak parlamentonun ee, bu şekilde devreye girmesi, muhalefet partilerin bu kadar sessiz kalması, o olayı görmezden gelmesi, kulağını kapatması, olanın bir tane duymaması. E, büyük felakete yol açacak zaten şeyi de görüyorsunuz, sizi duyuyorsunuz Zatıstan'da. Yani e, Batı'da da mesela her akşam artık e, arabaların kundaklandığı haberlerini biz de şey duymaya başlıyoruz. Yani evet. bunların ben örgütlü bir şey olduğunu da düşünmüyorum bunlar belki burada olan sesin Batı'da o sesi, sesi duymaya çalışan gençlerin ya da bu örgüte dahil mi değil mi bilemiyorum. E, kişisel tepkileri falan da olabilir ama Asıl Korkun bu şekilde devam etmesi eğer e, Batı'da çok daha büyük olayların yaşanıyor olması ve hakikaten olayın tamamıyla Türkiye'nin genelinde bir iç savaş tablosuna dönüyor olması. Yani bugün duyulmayan ses yarın kapının ön, kapının, kapının öndeki bir Farklı tehdit olarak görmeye başlayınca şey, Çok geç olur hani Benim söylediğim şey değil yani, e, Ön öngörüm çünkü tablo burada artık Hakikaten yaşanılacak gibi değil e, Yani düşünün ki Evimizde oturamıyorsunuz, huzursuzsunuz Her gün mesela oturuyoruz dün gece Saat 2'ye kadar jetler kalkıyor hava, Havalimanına yakın burası Yani savaşın içerisindeyiz ve bu savaşlar Böyle devam ederse bu siyasi Dalaşlarla çözüm üretmeyen Siyasi dalaşlarla devam etmeye yani devam ederse tablo hiçbirimiz için olmayacak ne yazık ki. Yani hani karansarız artık maalesef. içinde yaşadığımız ortamdan dolayı, gördüğümüz tablolardan dolayı bir türlü biz şeyi göremiyoruz. Yani umutlu sözcükler kuramıyoruz artık. Ama bu umutsuzluğumuz da hani burada hem yaşanan tablodan hem de siyasetin çok tıkanma noktasına gelmiş olmasından... Üst konuşuyor konuşuluyor olmasından ne yazık ki kimin bir türlü elden düşmüyor olmasına. Yani mesela bir iki kişinin söyleceği lafın karşı tarafı, vay sen bana neden böyle söyledin noktası değil artık yani. el bugün hala evinde evin önünde küçük çocuklar oluyorsa bu herkesin vicdanını sızlatan bir mevzu olmalı. Ama ne yazık ki hala bu tür şeyler duymuyor, görülmüyor. Yani, tablo giderek yani hepimiz için ağırlaşacak. E, Bu da bir ay ne demek ya? Bir ay düşünün. Geçen hafta daha, daha kapı meydanına gittiğimde, Diyarbakır'ın en işlek yeri, işte porselen, orada ticaret merkezleri falan orada. Oradan yeni şehirden giriş yerimiz, kapımız. E, Tarihi sırlardan polis berikatlarını aşarak geçiyoruz. Polisler e, onlar da çok tedirgin. Yani mesela fotoğraf çekiyoruz, elimizde kimliklerimiz falan var ama buna rağmen şey tedirginim var. Siz kimini çekiyorsunuz? Bizi hedef göstermeye mi geldiniz? <gülüyor> Sonra da yani, biri gelip özür diliyorum. Ya kusura bakmayın biz de burada yoğun bir kres altımız. ya tamam da siz de haklısınız yani. Ve onların o, o şeyi görecektim. Onlar da şehrin, <gülüyor> şehrin göbeği polis barikatı çekilmiş polis kordonu. Hemen o tarihi surların hemen köşesinde polisler kumlarla barikat kurmuşlar. Yani arkasına oturmuş polisler. Polisler kumlar, kurmuş barikadı öyle mi? Evet evet polisler barikat kurmuş. Ee, yani gelen e, saldırılar karşı en azından tutan polislerin kendilerini koruması adına ateşler yakılmış. Yani bir şehirden yani eski şehirden yeni şehirde değil aslında bir çağdan başka bir çağa geçiyormuşuz. Düzgüseydindik oraya, oraya geçerken yani çok şey çok dramatik bir tablo. İnsanlar hala yaşıyor da insanlar oradan çıkarken polis kontrolünden çıkıyor. Girerken polis kontrol ediyor. Üst baş araması falan yapılıyor. ve insanlar hala göç ediyordu. Yani şehrin, Sur'un içerisinde yaşayanlar işte ellerinde bir iki el almış. yani daha böyle merkezi tabalarına taşınıyor. Ne yapalım? Bir artık kendi çapıcıcık bir şeyin Bir ay oldu. belki bir karze bekliyorduk. Ama bir ay oldu ve hala bir şey yok. Ee, dolayısıyla tablo hakikaten çok hazin ve içler acısı. Ve çok üzücü, çok çok üzücü. Yani orada görev yapan polisler de çok da ben geçenlerde arkadaş anlatıyor şeydi. Yani fotoğraflar çekerken biri çok gergin bir şekilde bana fotoğraf çekmeyi niye çekiyorsun? Üzerime yürüyünce sonra ben biraz ortamını yumuşatınca şey demiş bu de yani, Bu şekilde mi olur? Yani bu kadar uzun sokak çıkmasa polisi buraya bitmekle ne olur? Ee, hani herkes bir şekilde e, e, yan tedirginliğinde aslında. E, o yüzden bu giderek şiddetleniyor. E, fakat nereye kadar devam eder Ömer Bey? Aslında bu buradan insanlar vereceği bir cevap değil. Türkiye parlamentosunun, Türkiye siyasetinin, Türkiye'deki mevcut partilerin e, sağlığıyla hareket etmesi, batıdan, batıdan yükselecek bir sesin artık ya yeter ne oluyor? bir demesiyle mümkün olacak yoksa artık herkes e, e, yani hendeğe karşı olanlar da hendeğin arkasına geçmeye başlayacak zaten geçenlerde DTK'nın kongretinden hemen sonra e, YPS diye bir oluşum ilan edildi. Ne diye efendim? YPS yani Türkçesi, e, Türkçesi sivil savunma birimleri e, yani bu şu demektir e, bu artık yani sadece YGH değil e, sivilleri de normal ...sizden bizim gibi sivillerin de artık tehlikede olduğunu söyleyen bir çağrı ve herkesi silahlanmaya çağıran... ...herkesi hendeye ve barikata çağıran bir yeni oluşum hmm. ve bunlar da kaygı verici. Bu nereden geldi bu Atıcan'ın sonu dediğiniz? Bu GDGH'ye ya bağlı yani daha önce Cize'de ilan edilmiş bir oluşum... Aynı şekilde şimdi Diyarbakır'da Pazar günü ilan edilen yani beklenen ilan edildiğini duyuran bir deklarasyon duyurdu Yani muhtemelen yine YDG'ye bağlı yine hemdek hareketini onaylayan halkın işte can güveni tehlikede olduğunu ve halkı kendini savunmaya çağıran bir oluşum, sivil halk savunma, savunma birlikleri. E pardon. Sivil savunma birlikleri, ask savunma birlikleri vardı daha önce. Şimdi sivil savunma birlikleri adlı, her ne kadar bilmemden bu çok duyulmamış da olsa, bu artık şeye dönüşecek. Yani bu tür oluşumlar yavaş yavaş e, bütün evlere, bütün sivillere yönelik de artık hadi tamam, siz de yeter durdunuz, bize destek vermek durumunda noktası. E, yani güvenli politikaları da ne kadar sürecek, savaş politikaları ne kadar devam İnsanlar insanlar daha ne kadar? buna da dayanabilecek ee, dediğim gibi tablo giterek giderek karamsarlaşıyor ve ağırlaşıyor ve bunun faturası hepimiz için çok ağır olacak ee, yani burada yaşayan sivilleriz belki 5-6 kilometre ötesindeyiz ee, ama hakikaten orada yaşanan olan bir tane e, e, karşı yani e, oturduğumuz de çok huzursuzdur hepimiz çok huzursuzdur Umarım, umarım ki yanlıştan geri dönülür ve umarım ki daha sağduyulu bir siyaset devreye girer ve bu iş daha çığırından çıkmadan, kontrolsüz bir hale gelmeden yani siyasi anlamda bir adım atılır. Ama şu an Mevcut Tavlu 2015'in son iki gününde bölgede çok çok karanlık. Onu evet. söyleyebilirim. Evet. Hatice Kamer çok teşekkür ederiz gerçekten ben de söyleyecek fazla bir söz bulamıyorum sizin söylediklerinize ekleyecek söylem olarak da siyaset olarak da ekonomi olarak da daha önce de yazmıştınız esnafın durumunun da fevkalade kaygı verici bir hal olduğunu da BBC'de yazmıştınız zaten. Ee, bakın Allah e, yani kolaylık versin ee, lütfen tamam. kendinize iyi bakın diyelim. Teşekkür ederim çok sağ abi teşekkür ederim görüşmek üzere teşekkürler. Görüşmek evet BBC Türkçe muhabiri Hatice Kemal'le Güneydoğu'daki durum hakkında etraflı bir e, değerlendirme yaptık. Çok e, imser bir tablonun çıkmadığını özellikle de parlamentonun ve siyasi çözümlerin şiddet dışı çözümlere velebe evet. çalmasının, bunun da bir an önce yapılmasının bir ayı bulan bir sokağa çıkma yasayla, polisiye tedbirleriyle bunun e, devam etmeyeceğini hatta hendeye karşı olan insanların da yavaş yavaş savunmak ...en savunacak hale gelmekte olduklarını da dile getirdi. Ve sivil savunma birliklerinin de kurulduğunu belirtti. Ger ger gerginlik ve e gerilim hat safhada devam ediyor. Şimdilik bir ara verelim. Açık, Açık gazete. gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Evet kusura bakma biraz gecikerek girdik. Evet. Hatice Kamer'le konuşuyorduk Güneydoğuda evet. da berbat bir ortamı tasvir ediyordu o da. Evet, Hatice Kamer'in bahsettiği Sivil Savunma Birlikleri e, Cuma akşamı ilk defa ilan edildi. E, Botan Sivil Savunma Birlikleri'nin kuruluşu. E, arkasından Nusay Bin'de ilan edildi. Şimdi Hatice'nin PKK'nın söylediğinden Diyarbakır'da da ilan edildiğini duydum. Aslında bu tabi çok ciddi bir dönüşüm işareti. Uzun bir metinle ilan edildi. Potansiyel savunma birlikleri, bürüz savunma gücü olarak halkın silahlanmasını öngörüyor. Tabi de aynı zamanda PKK'nın daha doğrudan denetiminde ve bu gençlik yapılanmasını yüzevel, Gençlik hareketi olarak tanımlanan hareketten çok daha disiplinli, örgütlü, merkezi, otoriteye bağlı bir topyekün halk veya milis örgütü olarak tasarlanmış durumda. Allah Evet, yani kan dilden da güçlü konakta yeniden geçici köy korucusu bilen işe alınacağı ilanı geldi. Devlet de öbür taraftan diğer Kırkları silahlandırıyor. Evet. Ha, e, bu arada da e, Selahattin Demirtaş hakkında çifte soruşturma da başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Hı. özellik konusundaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı. Ayrıca Hatip Dicle'nin de aralarında bulundu. Altı kişi arasında. 6 kişi Altı 6 kişi evet. Altı kişi hakkında. 6 kişi hakkında. Bunlardan ikisi milletvekili 4'ü değil. Evet bu özellik ve Kobani açıklamaları nedeniyle yapılan bir şey. Bu arada da söylem düzeyinde de işte Adalet ve Kalkınma Partili Bakan Bozdağ Bekir, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Demirtaş'ın açıklamaları ihanettir, suçtur, yok hükmündedir diye. Yani hür demokratik zeminde parlamentoda siyaset yerine kirli terör siyasetine sahip çıkmış, bölücülüğünü açıkça itiraf etmiştir diyor. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt'ta toplu intihar teşebbüsüdür demişti. Böyle bir şey var, söylemde de. Söylem ve eylem birliği var. Söylem ve eylem var. Evet. Bastırma, <gülüyor> bilmiyorum. Herhalde Türkiye'de devleti yönetenler bu yolla işi çözeceklerini e, zannediyorlar ama bence onlar ve sadece kısa vadede e, parseli toplamak ve iktidarda kalmak için dan başka bir şey düşünmüyorlar. E, uzun vadeyi düşünen olduğunu zannetmiyorum bu hükümet tarafında. Ama e, PKK tarafında uzun vadeyi düşünerek hareket ettiklerinden de eminim ve bu gidişte tabii o uzun vadeyi o yönde düşünenler kazanabilir. Evet, yani şeyde Batı'da da tabii mesela e, berbat birbirinden berbat haberler de gelmeye başlıyor işte İstanbul, Ankara ve İzmir'de Uludere e, eylemlerinde hepsinde e, gerginlik e, olmuş. Yani polis müdahalesi İzmir'de, e, Ankara'da polis müdahalesi, çevik kuvvet İzmir'de 23 kişinin gözaltına alındığı haberleri var ayrıca araba yakma olaylarına rastlanıyorum yüksek sayıda bir de Sabiha Gökçen Hava Limanı'na da TAK tarafından Kürdistan Özgür, Özgürlük Şairleri diye adlı bir grup örgüt tarafından da yapılan saldırı üstlenilen saldırı var mesela evet TAK bu tür durumlarda devreye sokulan bir ne olduğunu tok iyi bilemediğimiz ama PKK'ların PKK'nın daha önceki eylemlerde bir müddet sonra bu eylemleri yapmış tak militanlarını şehit ilan ettiği bir örgütlenmedir. Yani PKK doğrudan bizimle bağlantısı yok der ama sonra o eylemi yapan kişiler eylem sırasında öldüğünde Antalya'daki bombalama olayında olduğu gibi bundan 10 sene önce. Daha sonra şehit ve yoldaş ilan edilirler. Dolayısıyla burada tam kirli savaşın parçası işte bütün bunlar karşılıklı. Ne olduğunu çok bilemediğimiz bir örgüttür. Arada böyle ortaya çıkar 5-6 seneden beri yoktu. Daha önceden böyle arada bu tür fedai evli eylemleri olarak kımlanan eylemleri yapan bombalamalar Antalya'da turist otobüsü Bodrum'daki bu tür sivil halka yönelik e, suikastleri e, üstlenen bir örgüttür. E, örgüt müdür? Yoksa bir isim midir? Kullanılan bir tabela mıdır? Onu da bilmiyoruz doğrusu. Bir zamanlar bir e, siteleri vardı. Sonra e, o siteyi e, site yönetici hangi şeyse bilmiyorum. E, uluslararası e, yurt dışından izlenebilen bir siteleri vardı. Sonra o siteyi de kapattır, yani kapatıldı. Dolayısıyla şu anda çok bilgi de almak mümkün olmayan bir yapı. Ee, yani CHP liderinin söylediği doğru laflardan bir tanesi Güney'de o ajan kaynıyor aynı zamanda tabi bildiğiniz gibi. Evet, onu da söyledi. Evet. Ee, yalnız yani, e, cümle... bir dizi bir dizi e, tatlı şey ılık su kıvamında e, sözlerin yanında ben işte, doğru tespitlerden bir tanesiydi. Evet, yalnız tabii kendisinin e, yani son zamanlarda en çok dile getirilen eleştirilerden biri de e, bizzat kendisinin oraya gidip e, tabii. E, duruma vaziyet etmesi gerektiği e, açık gibi gözüküyor doğrusu ve de meclisin çalıştığı. Cumhurbaşkanlığı partisi içinde bir, bir, bir kesin milletvekili var, isimlerini tek tek vermek. Şimdi diğerlerine ayıp olur unuttuklarımızı ama az miktarda da olsa bir kesin milletvekili var. Gerçekten milletvekili, sosyal demokrat, insan hakları merkezli, barış merkezli bir parti olduğunu iddia eden partinin milletvekili gibi bölgede çalışıyorlar. Doğru. Ama bir bir ana gövde var, Türk sorunu deyince birdenbire o Türk çoğunluğun reflekslerini gösteriyor. Burada tabii şeyin de etkisi var yani PKK'nın da diğer taraftan silahlı mücadeleyi ön plana çıkartmasının getirdiği bir e, Türk e, kesiminde Kürt sorununa e, sorunun çözülmesi yönünde e, bastırılması değil çözülmesi yönünde yani Sırlanka yöntemiyle değil e, müzakere ve hakların tanınması Önünde çözümün çözülmesini e, isteyen, bunu kabul eden bir kesim var. Ki bu az değil aslında. Fakat silahlı mücadele devreye girdiği andan itibaren dili dişi kilitleniyor ister istemez. Dolayısıyla bunun da bir yetkisi var tabii. E, Batı'nın e, bu konuda batı e, kamuoyunun, Türkiye'nin batısının e, sessiz, göreli sessiz kalıyor olmasında. Bir kısmı e, Kürt sorunuyla... İşim olmaz bizi ilgilendirmez dediği için bir kısmı bunun sadece devletin bölünmesi projesi olduğu için devletin yanında yer alınması gerektiğine inandığı için bir kısmı da silahlı mücadelede taraf olmak istemediği için bunların hepsi farklı açılardan doğru hepsini de Hepsi var yani tek taraf, tek izahla, tek yönlü, tek temalı izah etmenin mümkün olmadığı bir karmaşık sorunla karşı karşıyayız. Biraz evvel Diyarbakır'ın BBC Türkçe Servisi muhabirinin de izah etmeye çalıştığı şey Diyarbakır'dan bakınca biraz buydu aynı zamanda. Evet, Hatice Kamer'in söyledi yani evet. hendeye karşı olanlar da bu kadar uzun süreli olduğu zaman değiştirecek gibi oluyorlar tavırlarını dedi yani evet. ee, yani öyle şeyde bile gördük işte şu 7 Haziranla 1 Kasım arasındaki seçimlerde. HDP'nin oylarından 1 milyonun gitmesi ki 6 milyondan 5 milyona bir hemen çıktığı gibi inmesi bunun şimdi yapılsa daha da düşük oy alma ihtimali var. Evet. Evet. Bir hayal kırıklığı yaşanıyor tabii orada. Hayır şeyde tabii çok ekonomik olarak da büyük bir yıkımın... Çok büyük bir yıkım insani olarak çok büyük bir yıkım. Yani ekonomik olarak yıkım telafi edilmeye çalışılabilir ama insani olarak onu nasıl telafi edeceksiniz? O Bebeklerin, çocukların vurulması, sakat kalması, ömür boyu psikolojik e, yaşayacakları travma, ailelerin parçalanması, e, ya bunları nasıl telafi edilecek? Bunlar nasıl üzerinden sünger geçirilir gibi böyle bir üzerinden sünger geçip unutulacak? Roboski olayını yarattığı psikolojik yıkım, insani yıkımın yanında ki o kadar insan öldü. Yani bir, iki, üç kişi bir trafik ya. kazasında ölmediler. Ve o insan, ölen insanların anısına, hakkına, adalet arayışına yakınlarının devletin verdiği yanıt neydi? Bir kısmını toplayıp e, gözaltına almak, sürmek, e, hakkında soruşturma başlatmaktı. Evet hatta dünkü şeylerden birinde de polisin mesela bir e, so, e, sor, e, sorumlular yargılanmalı diye bir pankartı polis toplamış mesela sorumluların yargılanmasını istemek. De artık i̇şgalci polis hmm. gücü orada evet. bir işgalci evet. devlet gücü olarak e, faaliyet gösteriyor. Zaten o Esedullah timleri ne, nedir ki? Neyse kim olduklarını bilmediğimiz Esedullah timleri, e, o duvarlara yazdıkları yazılar, e, kurdun e, dişine kamdiydi, e, Türkler geldi, kızlar neredesiniz gibi tahrik edici, aşağılayıcı ve aynı zamanda terör e, yaratmaya hakta koktarak bastırma ve sindirme. Bu nedir? Terör eylemidir. Evet, ve sömürge e, yönetimlerinin dediğin gibi şey. Bu arada ben bir noktayı daha vurgulamak istiyorum. Beni e, şaşırtmamakla beraber e, hakikaten yaralayan şeylerden bir tanesi de şu oldu. Şimdi bu Miray bebeğin işte o korkunç yani insanı olabilecek en büyük trajedilerden biri yaşanıyor. Açıkça üzerinde konuşuyoruz. Dede ile 3 aylık torunu bir de evet. öldürülmesi halının da evet. yaralanması Miray ve Ramazan İnce'nin. Ve bu konuda mesela eee belli başlı gazetelerden ki aralarında işte amiral gemisi diye tabir edilen hürriyet de var. Tek kelimeyle bahsedilmemiş olması böyle bir haberi yok saymaları da ayrı bir şeydi yani. Evet. Burada bir e, şey ittifakı yavaş yavaş oluşuyor. işte Türk çoğunluk e, Sünni Türk çoğunluk ittifakı yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. E, bu da İl Savaş'ın dışa doğru giderek, giderek gittiğimizi hızlı olarak yöneldiğimizi gösteriyor. Böyle olur. Evet. Ee, aynen öyle. Ben haklarını yemek istemem ama yani bugün daha yeterince inceleme fırsatı bulamadım. Ee, fakat bugün de 5 yaşındaki Hüseyin en sesinden bir kuruşuna öldü. Yaralanıp öldü ve iki çocuktan daha bahsediliyor haberler var bundan da bahsedildiğinden emin değilim belli başlı ana akım gazetelerden televizyonları pek görmüyorum ama gazeteler elime geçiyor yani bu gerçekten de son derece can alıcı bir önem taşıyor bence bunu yok saymak Ömer gazeteler öyle peki o ana akım gazetelerdeki haberleri değil de diğer haberleri okumak isteyen kaç kişi var? Evet <gülüyor> Evet, bunun sonuncu... Gazetecilerin satışlarına bakarsanız görürsünüz ana akım gazetelerin kendisinin hoşuna giden ve kendisinin dinlemek iste... kendisini dinlemek isteyen bir okuyucu kitlesi karşısında ana akım gazeteciliği de pek fazla bir şey yapamaz doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bu, bu, bunu bir de toplumsal vaka olarak almamız lazım. Medya... Toplumu şekillendiriyor ama şek med toplum da medyayı şekillendiriyor aynı zamanda. Evet, Orwell'in George Orwell'e atfedilen önemli bir söz var. Yani yalanın ve dolanın, sahtekarlığın her yerde egemen olduğu bir ortamda gerçekleri yazmak, söylemek devrimci eylemdir diyor. Yani insan biraz evet. böyle bir şey. Eşli Türkiye'de devrimci eylem yapanlar da, gerçekleri yazanlar da, ha şu anda tut tutuklanma, tehdit altında olma bedelini yaşıyorlar. Evet. 2015 ile ilgili Türkiye değerlendirmesi korkunç baktığımız zaman herhalde askeri darbe dönemlerinde yaşadığımız bir yıkımın e, neredeyse benzerini yaşadığımız bir 2015 yılı e, var. E, aynı zamanda demokrasiye yani seçimle hükümet ve iktidar değiştirme imkanının olduğuna dair inancım da zayıflamış olması beni çok endişelendiriyor. Bu 7 Haziran 1 Kasım arasındaki değişim toplumun bir kesiminde seçimle de gitmeyecekler endişesini yarattı Tayyip Erdoğan ve etrafında ve bu tabi çok çok tehlikeli bir e, bir e, kanaat toplumda bir kesiminde ortaya çıkan çok tehlikeli bir kanaat. Kürt sorunun da bu e, Mecraya daha fazla girmesinin de de bunun payı var büyük ölçüde. Yani alternatif iktidarların belli bir süre içinde değişmesi, 10 sene, 15 sene, 5 sene, 35 sene değişmesi istikrarsızlık değil, tam tersine demokrasinin istikrarıdır aynı zamanda. Çünkü ancak o sayede insanların bir kesimi, muhalifette olan kesim kendi e, muhalefette ömür boyu kalmayacağını dolayısıyla seçimler yoluyla, serbest seçimler yoluyla e, bu gidişatı başka bir yöne doğru değiştirebileceğine e, olan inancını kaybettiğinde o zaman demokrasiye olan inancını kaybeder ve bambaşka maceralara girişilir. Yani bu otoriterliğin aşırı derecede artmasına da neden olur. Demokrasi dışı seçim e, yöntemlere olan sempatinin artmasına neden olur. E, nihilist akımların yükselmesine neden olur. Ben o bakımdan 2015 yılındaki bu iki seçim deneyiminin e, tortularının e, çok e, tehlikeli olduğu kanaatindeyim. Kürt sorununda girdiğimiz, e, girdiğimiz patika, girdiğimiz yolun ee, telafi edip geri dönüşü artık pek olmayan bir yola girdiğimiz kanaatindeyim hala e, belki bir barışçıl müzakereci yol e, kapısı hala tam kapanmadı ama hızla da kapanmakta ve geri dönüşü olmayan bir yola girelim. giriyoruz e, endişesini taşıyabiliriz e, şu e, 2015 yılının son 6 ayındaki Kürt sorunuyla ilgili e, insani bedel bilançosunu çıkarttığımızda ortaya çıkan e, sayı herhangi bir batı ülkesinde e, insanların dilini dişini kenetleyecek kadar büyük bir sayı. Evet. Yani bunu olağan karşılayamayız. Bunlar trafik kazası değil. Evet, sivil ve çoğunu çoğu böyle çocuk, hatta bebek, kadın çoğunluğu büyük ihtimalle PKK gerillası. Evet. Büyük ihtimalle. Ama içinde bir kere onların da olması yani bu öldürdüğüm ölen insanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı. En azından %95'i. PKK tarafında yer alan, milis gücü tarafında yer alan kişiler. Ama diğer taraftan ölen Tivillerin sayısı çok yüksek. Ölen güvenlik güçleri sayısı çok yüksek. Evet. Ve devam e ediyor. Yakın bir rakam çıkıyor ortaya. E, suikastlarda ölen e, şeyde ölen suç e, suikastinde katliamında ölen insan sayısı Surt, Ankara, Ankara katliamında güvenli. ölen insan sayısını da kattığınız zaman ki bu aynı onlar da bu sürecin parçası aslında. Diyarbakır'da, evet evet. Diyarbakır'da seçim öncesindeki bombada patlayan, ölen, sakat kalan insanlara baktım. Bunların hepsi o sürecin parçası. Çünkü o, o bombayı koyan İslami Devlet Türk Vatan Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı İslami Devlet militanları herhangi bir yere bombayı koymadılar. Türk sorunuyla alakalı eylemlerle ilgili koydular. Evet, Diyarbakır'da bu, bu, da, Suruç'ta bu, da, Ankara'da. Çok önemli bir nokta bu bence de. Yani Asıl kırılma noktası orada yani IŞİD'le, İslami devletle buradaki Türk, milliyetçi, Türk şeyi arasında bir dini ve milli bir bütünleşme oluyor. Evet. Çünkü onlar Kobani'de kendilerini Kürtlere, Kürt e, Kobani'deki Kürt, Suriyeli Kürt e, örgütlerinin kendilerini engellediğini ve orada bir kan davasına dönüştürdüğünü, e, dönüştürdüğünü varsayıyoruz. Aslında oradan çok daha öte bir noktadayız aslında. Evet. Yani Kürt herhangi Kürtlere değil, sol, laik seküler, nasıl derseniz deyin, özgürlükçü bir Kürt kesimine yönelik yok etme kampanyasının parçası oldular. Evet. Şimdi peki bu bir de şeyden bahsedeyim. Bu parlamentoda HDP'yi de belki de kapatmaya kadar Gidebilirler. Güzel, gidebilecek Gidebilirler. bir süreci meşru alabilirler. Bunu kapatma biliyorsunuz şimdi parti kapattığınız zaman kişilerin milletvekillerini düşürmeniz de gerekmiyor. eee Parti, pardon, kişi, partiyi kapatmaktan ziyade kişilere yönelik şimdi dava açabilirler. Hmm. Ee, milletvekili olanların dokunulmazlıkların kaldırılması noktasına giderler mi bilmiyorum ama biraz evvel bahsettiğimiz e, altı, soruşturmada 6 kişiden 4'ün milletvekili değil. DBP eş başkanı milletvekili değil, hmm. ee, Hatip Diçile milletvekili değil, ee, Sabahattin Tuncel artık milletvekili değil. Dolayısıyla onların dokunulmazlıkları yok zaten. Dolayısıyla... Onları çok hızlı soruşturmalar çerçevesinde tutuklayıp gözaltına alıp tutuklayabilirler. Bunların hepsini yapabilirler. Bunların hepsi artık mümkün. Zaten o surla 27 gündür sokağa çıkma yasağı olduğu bir yer ne demektir? Evet, bunu zaten işte biraz önce konuşmamızda da en büyük hayret konusu, inanam kendisi içinde yaşadığı halde inanamayan. Hatice Kamer vardı konuşan bizim mikrofonunda da yani bu, bu kabul edilebilecek bir şey değil yani. Evet, evet öteye 2015 yılı korkunç bir yıl e, gibi tanımlayacağımız bir yıl oldu. Bu korkunç yıl lafını da senin sonunda galiba programın sonuna geldik. Süremiz doldu. Evet. E, aslında e, dünyadaki İslamcı, Cihatçı terörün yerleşmesi Güney Amerika'da solun geri çekilmesi, otoriter rejimlerin demokratik toplumlarda otoriter rejimlerin giderek yükselmeye başlaması gibi konuları da 2015 bilançosu içinde ele almak istiyordum ama bunları nasıl çeşitli vesilelerle konu oldukça ele alabiliriz. Bu yer yüzünün en sıcak yılı o kapanıyor. Onu da evet, söyleyeyim. Evet. Yani ölçümler yapıldığından beri diyelim. Evet, ölçümler yapıldı. Ölçüm kayıtları olduğundan beri. E, Yaz yüzünün en sıcak e, yılı ve herhalde en sıcak kışı da olacak gibi gözüküyor. Evet. Bu korkunç yıl tabirini kullanırken, e, gerçi bunun bir, böyle bir espriyi e, kaldırır mı, kaldırmaz mı, alınan olur mu bilmiyorum ama biraz da bir espriyle bitirelim isterseniz e, yılı, evet, evet. biraz gülümseyerek 2015 yılını korkunç yıl derken bu korkunç yıl tabirini nereden ödünç aldım derseniz, Kraliçe 2. Elizabeth'den ödünç aldım. Kraliçe Çekinci Elizabeth 1992'de 24 Kasım 1992'de 40. taç giyme e, yıl dönümünü e, konuşmasını yaparken konuşmasının bir yerinde e, 2000 e, 19 yani 1992 içinde bulunduğu 1990 yılının e, kendisine annus oribilis olduğunu söyledi. Evet. Annus oribilis kelimesini kendisinin icat ettiği bir kelime. Latince e, kelime oyunundan korkunç yıl demek. Şimdi 1992'de kraliçe Elizabeth niye korkunç yıl olarak tanımladı derseniz işte orada da bir e, kraliçe e, İngiltere'deki e, bir mona şeyin e, yetkisi çok hemen olmayan biraz e, operat e, e, kraliçesi konumunda olan bir kişinin e, sıkıntıları nelerdir e, diye baktığımızda bunun arkasında yatan dört neden olduğunu gözlemciler hemen arkasından anlattılar onlarla bitireyim efendim 1992 yılında kraliçenin üç çocuğu e, eşlerinden boşanmış veya boşanma noktasına gelmişler Prens Andrew karısı e, Sarah Ferguson'dan ayrılmış 1992'de Prenses Anne kocası Mark Phillips'den boşanıp hemen arkasından yeni kocasıyla İsfoç, İskoçya'da evlenmiş ve Prens Charles'la Lady Diana arasında da artık anlaşmazlık su yüzüne çıkmış. Zaten bu 24 Kasım'dan birkaç hafta sonra da boşandılar. Hmm. Ve 24 Kasım'dan birkaç gün önce de ünlü Windsor şatosu yanmıştı hatırlayacaksınız. Hmm. Bu dört olay yan yana gelince zavallı kraliçe Elizabeth ee, bu 1990'ın günü Annus Oribilis ilan etmiş. <gülüyor> <gülüyor> Valla biz 2015'i Almış oribilis ilan etsek olaylar bir benzemiyor. Oribilisten de daha ağır bir laf bulamadım. Hı. Onun için korkunçlu dedim ama e, Kraliçe Elizabeth'inki gibi bir korkunçlu değil. Bizimki Hı. daha korkunç olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. İyi yıllar teşekkürler. Diyorum, diliyorum. Her şeye rağmen. <gülüyor> Ahmet İnselli Ufuk Turu. Açık kastedi. Açık bilinç. Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın ömer Bey. Günaydın Güven Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Can. Günaydın. Evet stüdyodan canlı yayın yapıyoruz. Eee daha doğrusu stüdyodan yayın yapıyoruz. yayın yapıyoruz. senenin son açık bilincindeyiz. Evet. Ve biraz da işte iklim değişikliğiyle ilgili de Paris konferansının ardından neler olup bittiğini konuşmak üzere. Elimize de ilginç bir kitap geçti. Pek üzerinde durulmayan araştırılmasının çok az üzerinde araştırma yapıldığı belirtilen bir konu. Karbon doğrudan insan beyni ve davranışları üzerine, davranış kalıpları üzerine, etkisi üzerine birkaç küçük yani küçük değil de bir çok az sayıda araştırma yapılmış. Joseph Rom yeni yayınlanan kitabında Climate Change, İklim Değişikliği, What Everyone Needs to Know diye çok taze çıkan bir kitapta Oxford Üniversitesi yayınlarında herkesin bilmesi gerekenler diye bir derleme yapmış. Orada bahsediyordu ve özellikle de karbondioksit bu yüzyılda yıl sonuna kadar beklenen yüksek karbondioksit artışlarının hem atmosferde hem de ev içlerinde doğal olarak ev ve büro içlerinde insan sağlığı ve biliş, ön, ön, özellikle de bilişsel davranışları konusunda etkisi var mı yok mu diye biraz bunu konuşalım demiştik. Evet yani senenin son programını aslında iyimsel bir notla kapatmak istiyoruz bir yandan. Öte yandan da böyle çok önemli bir ee, çalışma yayınlanmış durumda. Ee, Ömer Bey siz de iklim zirvesinden Paris'ten yeni geldiniz. Bütün bunların ışığında söyleyecek ümitli bir şey bulabilir miyiz? Onu sona saklayarak fakat bu kötü haberi verelim. Joe Rom e, Climate Progress e, sitesinde 26 Ekim'de bir yazı yayınlıyor. O gün o 26 Ekim günü Harvard e, Halk Sağlığı okulunun Yedi bir çalışması yayınlanmış. Jerome'da herhalde onu e, evet. görür görmez bu yazıyı yazmış. E, bilişsel fonksiyonlardaki <gülüyor> skorların e, karbondioksit ve e, ventilasyonla ilgisi üstüne e, ofis çalışanları için. Bu, e, bu konuda yapılmış ilk çalışma değil fakat sizin de dediğiniz gibi e, çok geniş bir literatür yok. E, bu konuda e, en önemli bundan ön, bunun öncülü olan çalışma 2013'te Berkeley'deki e, Lawrence Berkeley e, ulusal Laboratuvarlarında yapılmış. O çalışma mesela çok daha temkinli bir şekilde soruyu soruyor. E, karbondioksit bir e, iç mekanları kirletici midir e, diye soruyor ve e, karar verme mekanizmalarımız üstünde kötü bir etkisi olabilir diye bırakıyor. Harvard çalışması bu ihtimalin aslında doğru olduğunu ortaya koyan bir çalışma. Ben Benim anladığım şu, şimdi detayları sizden soracağım aslında. Ama e, karbondioksit e, salınımı arttıkça ve biz daha yüksek karbondioksit e, e, oranlarına e, maruz kaldıkça hem işte dünyayı, gezegeni felakete doğru sürüklüyoruz. Hem de bir taraftan fakat aptallaşıyoruz. Çünkü karar verme, bilgiyi toplama, stratejik düşünme, ileriye yönelik plan program yapma yeteneklerimizi kaybediyoruz. Bu çalışma dikkatlice yapılmış bir laboratuvar çalışması sonucunda zeka testleri ve bilişsel fonksiyonları ölçen testler e bakarak e, bu sonuca varıyor. Yani karbondioksitin artması bir tek genel olarak sağlığımız için ve gezegen için kötü bir şey değil. Bir de bununla nasıl baş edeceğimiz e, konusunda akıl yürütme yetimizi de elimizden alıyor. E, bu tabi çok fena bir haber. <gülüyor> yani hem <gülüyor> bir bindik bir e, alamete kıyamete doğru gidiyoruz hem de aptallaşarak e, gidiyoruz. E, belki biraz bu bulgulardan ve Joe tabii tabi çok e, Çalışkan bir e, yazar olarak e, bir de kitap yazmış. Belli ki bu kitabın üstünde çalışıyormuş. Bu Harvard çeyneği de içine ekleyerek çalışmasını işte böyle müthiş bir analiz sunuyor. Evet zaten Climate Progress adlı sitenin de editörü kendisi, kendisi zaten başından editörüm. beri. Onu yapıyor. çok yakından takip etmeye çalıştığımız önemli bir e, gazeteci. Bir de retorik üzerine harika bir kitabı var. Retorik sanatı üzerine. Ayrıca. O da çünkü iklim değişikliğinin iletişimi konusunda. Konuşunda. Evet. Ee, ne hatalar yaptığımızı, niye iletemediğimizi filan evet. anlatan bir kitabı da var. Onun da okuma fırsatımız olmuştu. Evet, burada yani asıl şaşılacak birkaç nokta birden var. Bir tanesi bu önümüzdeki hele Paris zirvesinden sonra konuşacağımız yani e, biz, bizi yakın geleceğimize hatta Bizden sonraki kuşakları yüzyıllar boyunca derinlemesine etkileyecek çok temel bir konuda niye bu araştırmanın araştırmaların yapılmadığı gibi çok tuhaf bir şey var. Üstelik de mesela tabii hemen onu düşünüyor insan ee, Paris'te niye konuşulmadı mesela bu Paris'te konuşulmayan pek çok şey var. Evet. Bunlardan bir tanesi de buydu direkt karbondioksidin e, atmosferde e, yoğunlaşması karbondioksit gazının ve de işte bürolarda ev içlerinde e, bütün kapalı alanlarda e, taşıtlarda uçaklarda gemilerde denizaltlarda arabalarda otobüslerde ve kamyonlarda, niye? Bürolarda, e, okullarda mesela çok yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Yüksek olunca da mesela okullardaki çok çarpıcıydı. Siz, e, araştırmanın kendisine de baktınız. Evet. Yani ders asma testlerde, standart testlerde başarısızlık oranı adeta haberde kesinleşmiş evet. gibi gözüküyor değil mi? E, bunun yapılmaması çok tuhaf. Bazı uçaklarda mesela 11 bin BPM'e kadar çıktığı görülmüş ki inanılmaz bir boyut bu yani. Ee, evet ve yani bu çalışmaların belki en endişe verici tarafı aslında o kadar yükseklere çıkmadan da e, eskiden düşündüğünden daha küçük artışların bile bilişsel e, yeteneklerimiz üstünde e, zarar verici, e, düşürücü bir etkisi olduğu. Şunu... Söylemek lazım. Şimdi bu konu niye sahiden daha önce çalışılmamıştı? Paris'te niye söz edilmemişti? İyi bir soru. Aslında e, çalışılmadıdan ziyade belki e, üstü örtülmüş ya da yeterince dikkat çekilmemiş. Çünkü ben bu çalışmayı e, anlatırken e, kendisine teşekkür edeyim. Fulin Muslubaş Güzeldere e, mimardır. Bana, Cornell Üniversitesi'nde okurken tanıştığı bir hocanın yaptığı bir çalışmadan bahsetti. Tasarım ve çevre analizi bölümünde hoca Alan Hedge diye bir adam. Onun çalışmalarına baktım. Ta 1996'da, 97'de bu adam hasta bina sendromu diye bir isim veriyor bir sendromu. Sick Building Syndrome, SBS SBS diye geçiyor. Ve bunu çalışıyor. Yani e, binalardaki iç, e, bunun içinde havanın e, kalitesi de dahil olmak üzere pek çok parametrenin insanların verimliliğini ve bilişsel e, yetilerini nasıl etkilediğini ama... Bu, belli ki literatürde bunlar dağınık. Ki evet. Jerome bile, bile mesela fark etmemiş, bu şeyden habersiz. Kendisine bildirelim Kendisine vallahi, bildirmemiz doğrusu. lazım. Evet. Böyle bir şey de var diye evet. memnun kalacaktır herhalde zaten böyle bir şeyden. Kendisi de çok şikayet ediyor. Çok az sayıda çalışma ara, var çalışma olmasından. Hayır şey, okudukça benim çok yakından bildiğim bir alan değil. Sizin çok daha vakıf olduğunuz bir şey ama karar verme performansları açısından ...hayati kararları alabilme açısından... istatistiksel olarak... ...anlamlı ve önemli... ...düşüşler gösterilmiş ve... ...bilişsel işlevlerde diyor... ...9 kriterden... ...6'sında düşüş... ...sadece... Yani ...600... ...milyonda 600 parçacıktan... ...600 ppm'den... ...milyonda 1000 parçacığa... ...çıktığı zaman bile olmuş... 2600 parçacıktan ppm'den gene e, 2500 parçacığa çıktığı zaman ppm'e 9 kriterden 7'sinde düşüş evet. belirmiş ve bazı fonksiyon kayıplarından bahsediliyor bazıları da baya marjinal hale geldi falan diyor yani yüksek bilişsel becerilerde önemli düşüşler var. Evet, bu Berkeley'deki çalışma mesela gösteriyor ki 2500 ppm'ye geldiği zaman karbondioksit oranı mesela inisiyatif alma, yani hani bir problemle karşı karşıyayız, bir şey yapmamız lazım. Konusunda işlevselliğini yitiriyor insan zihni. Bilgileri bir araya getirme ve geniş bir perspektiften bakarak yaklaşma ve temel bir strateji oluşturmada da ...büyük bir fonksiyon düşüklüğü gözüküyor. Bu tabii kötü haber. E, belki sonunda bu konunun... E, ...böyle biraz daha gündeme gelmiş olması... E, ...Berkeley'den sonra Harvard'ın... E, ...kamu sağlığının bu işe eğilmesi ve... işte hani ...o, o insanların, kamu sağlığıyla ilgilenen tıpçıların, hekimlerin... E, ...dikkatine sunulmaları sayesinde herhalde oldu ama... E, yani belki bunu 30 sene önceden e, yapmak e, gerekliydi. Ama müthiş gecikme olduğu da aşikar. Yani e, öylesine bir e, gidişat var ki bunu e, Kevin Anderson'ın Paris'teki yan e, oturumunda açıkça ortaya koyduğu gibi çok etra, etraflı bir bilimsel toplantı. Birkaç bilimsel yan toplantısı vardı Paris'in tümünü izlemeye çalıştım. Üç ayrı önemli bir evet. şeyinde. Yani birinde Hanson vardı. Ve birinde Anderson ve başka Kökorin kere gibi önemli Tindal merkezinden insanlar. <gülüyor> birinde de gene önemli insanların Huber gibi, Joachim Huber gibi insanların evet. Tümünün söylediklerinde de büyük bir gecikme ve yanılsama gerilik payı vardı ve Kevin Anderson açıkça şeyi söylüyordu. Yani buna iyimser ya da közümser bakmak bizim işimiz değil. Biz gerçekçi olarak niteliyorum ben kendimi. Gerçekler ne diyorsa onu söylemek ve insanları korkutup kaçırmak ya da ümitsizliğe sevk edip sevk etmemek benim anlayışıma göre an anlamlı değil diyordu ve umutsuz musunuz sorusuna da um, evet umudum yok gelecek konusunda ama mücadele ederse etmezsek garantidir yok olacağımız, mahvolacağımız gibi bir açıklama yapmıştı. Şimdi ben aslında bu şeyin e, şöyle bir sonuca da varabilir mi diye size sorayım. Yani en hayati konularda bu muazzam bir potansiyel olarak potansiyel olarak canlılar aleminin önündeki en büyük tehlikeden bahsediyoruz. Tartışmasız bir şekilde öyle görüyor evet. bilim. Buna karşı mesela Paris Antlaşması gibi başarısızlığını baştan kendisi şeyine koymuş olan bir anlaşmayı yapmamız yani maalesef ulaşamayabiliriz bu hedeflere. Çünkü çok pahalı ve çok bilmem ne gibi laflar var antlaşmanın kendisini tamamını evet. okuduğunuz zaman. Tarihi bir yenilgiyi kendisi itiraf ediyor ve bunu medyada başarı olarak göklere çıkartıyor. Bak ne güzel söylediler filan diye. E, yani bu acaba e, karbondioksit fazlasından mı geliyor? Çünkü evet, çok daha çok olan... oksijen lazım. <gülüyor> çok fazla şey vardı zaten kapalı alanlarda 50 bin katılımcı filan vardı ve <gülüyor> bir de vegan'da hiçbir mutfak ve menü bile yoktu böyle bir durumda dolayısıyla insan biraz şey oluyor yani mesela şeyi hatırlamamak elde değil yani doğrusunu isterseniz işte her şey birbirine e, kesinlikle bağlıdır bari commonleri evet e, ve doğaya Atılmak diye atmak diye bir şey yoktur. <gülüyor> Her şey geri döner, son sözü doğa söyler. Diyen dört kuralı var onun. Evet. Onları hatırlamadan edemiyor insan doğrusu. Hmm. Şimdi tabii keşke yani bu Paris zirvesinde beklediğimiz ama çıkmayan sonuçlar filan, e, karbondioksit fazlalığının getirdiği genel eee şap Aptallıktan, şapşallıktan olsaydı öyle de değil maalesef. Tam tersi bence henüz oralara varmış değiliz. Ee, akıllı bu insanlar ne yaptıklarını biliyorlar. Başka öncelikler, işte kendi çıkarları, e, miyop bir takım e, şirketler, evet. yani şirketler kendi yani. işte bugünden yarını düşünüyorlar. Ama işte, biraz daha geniş baksalar aslında ne bir kötülük edeceklerini etmekte olduklarını herhalde görebilecek. Evet haldelen. ama bu yeti maalesef yani çok tartışılacak bir durum ama sadece yani yılın son programında konuşulacak şey bütün umudun aslında sokaklarda alttan mücadelede olduğunu net olarak görme fırsatımız oldu. Yani bu büyülü düşünce diyor işte mesela buna şey Naomi Klein yani bildiğimiz tanıdığımız evet. dışarı bakanları adamlar birden Paris'te Cuvuş'a gelip aniden dünyayı kurtarmaya karar verdiler buna inanmak için bir şey var diyor ilginç bir dini din adamı ve gazeteci olan Giles Fraser'ın da Guardian'da yazarı çok ilginç yazılarından biri yeni yayımlandı. 17 aralık tarihli yani büyülü düşünce ilerleme konusunda ekonomi sürekli ilerler nasıl olsa iyi yani. bir şey teknolojiye bağlı olarak kurtarırız bu gezegeni kurtarmayacaktır diyor Giles Fraser ve şeyi hatırlatıyor işte o da bu Barry Commoner'ın her şey her şeye bağlıdır her şey bir yere gitmek zorundadır doğa en iyisini bilir ve çaylar şirketten gibi bir evet. şey yoktur. Sözlerini hatırlatıyor. Ve o da tek yolun aslında. Yani ekonomide büyüme diye bir şey yoktur. İşte Paris İklim Zirvesi'nden iyimser sonuçlar beklemek de anlamlı değildir. Ve asıl bu sizin de dediğiniz gibi şeyi söylüyor Charles Fraser. Bu şaylar şirketten bedava yemek evet. konusu her şeyi. Paris'te de hakim olan oydu diyor. Yani muhakkak bir karımız olacak bu işten. Onun için girmesek bu işe pekala yuttururuz diye. Karları artırmaya yönelik diyor. Buna belki bir de son olarak şeyi ekleyebilirim. Chris Hedges'in dünyayı yönetmekte şirketlerin en başarılı olduğu şeyin bu şirket feodalizmi dediği sistemin yani bizim bir umuda karşı beslediğimiz bir manyaklık derecesinde tutku var nasıl olsa bir şekilde iyiye gider kurtuluruz, evet. kurtuluruz diye bu bizim asıl lanetimizdir diyen ilginç bir yazısı vardı yazın yani baharda yazmıştı zaten tördikte onları yani konuşuyoruz aslında. evet <gülüyor> şu, şu da ilginç ee, bu Mesela Harvard'da yapılan çalışma bu kadar ses getirdi filan ama e, yapması çok zor bir çalışma değil. Çok para isteyen bir çalışma. Çok daha önceden yapılabilirmiş. E, çok kısaca özetleyeyim. 24 e, denek e, buluyorlar. Ofiste çalışan insanlar bunlar ve 6 gün boyunca e, bu insanların e, bilişsel durumlarını takip ediyorlar. Bu 24 deneyi iki gruba ayırıyorlar. 12-12 e, e, ve iki değişik bina içinde yer alıyor bu insanlar. E, bir kısmı yarısı yeşil bina denen işte sörkülasyonu, ventilasyonu iyi olan karbondioksit e, oranı yükselmemiş içinde binalarda çalışıyorlar. Öbürleri ise karbondioksit oranı yükselmiş binalarda çalışıyorlar. Sabah 9'dan akşam 5'e kadar. Yani Hepimizin, birçoğumuzun aslında hayatını içinde geçirdiği hafta içi günlerinde işte 9'dan beşe ne yapıyorsak onu simüle ediyor. Ve bu, bu insanlara işte bilişsel yeteneklerini ölçecek çeşitli testler veriyorlar. Bu testler de verilmesi çok zor şeyler değil. Başka pek çok alanda mesela diyelim beyin travması geçirmiş birinin bilişsel kapasit testini ölçmek için ya da uyuşturucu kullanan ya da alkolden dolayı e, bilişsel yetileri zedelenmiş insanlara verilen türde son derece standart testler. Evet. E, ve yalnızca 6 günlük bir çalışma ve yalnızca 24 kişi bunun içinde bir işte fonksiyonel görüntüleme yok, büyük bir teknolojiye gerek yok. Bu insanları çalıştırıp bir takım testlere bakıyorsunuz. Bundan ibaret. Ve şu gözüküyor karbondioksit oranı yükselmiş olan ofislerde çalışan insanlara nazaran yeşil ofislerde çalışanlar yüzde 61 derecesinde daha başarılı oluyorlar. İki gün üst üste yeşil binada çalışan, iki gün üst üste karbondioksitli binada çalışana göre yüzde 101 oranında daha başarılı oluyor. Ya müthiş müthiş fark bir fark var. Müthiş Eyle, bir fark evet. Yani, İnanılmaz <gülüyor> evet, öğrencilerin sınavdaki başarılar açısından da düşünebilirsiniz. İşte şirketinizdeki elemanlar açısından da. Belki en azından şunu demeli. Yani hani bir şirket sahibisiniz ve orada çalışanlar varsa ventilasyona yapacağınız küçük bir yatırım aslında çok başka şekillerde geri dönecek. Peki hadi kapitalistçe düşünenleri kapitalistçe motive etmeye çalışalım o zaman. <gülüyor> evet. yani o zaman. Ben de başka bir açıdan bakayım sağlık açısından yani can donup öleceğiz bu evet. kayıt stüdyosunda derken hatırlatmasaydınız daha iyi. <gülüyor> ben de şeyi diyorum Olsun biz karar alma yetimimizi sonuna kadar koruyalım. Şeyi çalıştıralım, ventilasyonu daha iyi Hiç sonuç alırız Gerekirse zaten hatırlıyorum. <gülüyor> Gerekirse. <gülüyor> Ama bir farkındalık içinde. Evet <gülüyor> farkındalık. Şimdi ben bu konuyla ilgili bir de ufak metinden bir parça okumak istiyorum. Yani bu çok tarihi bir dönüm noktası. İnsanlığın ulaştığı en büyük diplomatik zafer vesaire gibi sözlerle gere göğe Paris anlaşmasının kendi metninde ki şeyde diyor ki yani Eyfel Kulesi'nin üzerine de gezegen B yoktur plan B evet. planet B yoktur filan diye yazdılar fakat kendisi diyor ki <gülüyor> çok ilginç bir şekilde yani yani bilimsel araştırmaların da e, gösterdiği şekilde e, eğer bu 2 derece selsiyus santigratı tutturulamazsa o zaman yükselen deniz seviyeleri işte çok ağır kuraklıklar, seller e, ve yaygın e, su, e, gıda ve su kıtlıkları ve çok daha ağır e, fırtınalar, yıkımlar ve tabi savaşlar vesaire öngörülüyor. Yani açıkça şöyle diyor metinde çok daha büyük emisyon azaltmaları, karbondioksit salımı azaltmaları gerekecektir diyor. Ben aynen metinden tercüme etmeye çalışıyorum. 2 derecelik hedefi tutturabilmek için dahi yükselme hedefini ve şu andaki ülke taahhütleri ANDC denilen taahhütler 3 hatta 4 derecelik bir şey, artışına yükselecektir. Bu, yol açacaktır. Bu seviyede bir iklim değişikliği organize yani örgütlenmiş evet. hakkaniyetli eşitlikçi ve medeni bir dünya camiası için ...herhangi bir şekilde bağdaşır değildir diye kendileri koymuşlar. Zaten. Bu, bu karbondioksit fazlasından oluyor işte bence. Ama yeterince <gülüyor> dolmuştur şimdi değil mi karbondioksit? Yani daha doğrusu stikülasyon sağlanmıştır. S stikülasyon kapatsak yani mı kapatalım. biraz? <gülüyor> ben de Joe Roman Climate Progress yazısındaki iki şeyiyle belki kapatayım gözlemiyle... Bilimsel tahminlere göre yaklaşık bundan bin, bin yıl önce e, karbondioksit oranı milyonda yüz elli parçacık e, evet. kadarken e, sanayi devriminden itibaren ciddi bir artış gösteriyor ve bugünlerde işte neredeyse dört yüze e yakın. 365, Yok dört yüze açtı. Açtı. Dört iki şu anda. E. Genel kanı işte böyle bin falan civarına ulaştığında ciddi bir bilişsel e, şeye uğrayacağımız, e, zafiyete uğrayacağımız yönündeydi. Ve hiçbir şey yapmazsak zaten 2100 senesinde atmosferde e, yaklaşık bin e, milyonda bin e, parçaca ulaşmış olacağız. Yani dünyanın her tarafında doğada e, en e, oksijeni bol olan e, ormanlarda bile zaten... E, Evet, Kafamız orta, orta, çalışmıyor ortalama hale Ortalama bu olunca, evet. O, yani e, o zaman tabii kutuplardaki gibi mesela o zaman orada bir, belki 3-4 bin ppm olacak. E, oralara çıkmış olacak. Bir de şu gösteriliyor son çalışmalarda. Belki bine bin parçaca çıkması gerekmiyor. Çok daha düşük düzeylerde evet. bile aslında o etkileniyoruz. Da çok Dolayısıyla alarm zilleri pek çok e, alanda aynı anda çalmaya başlamış durumda maalesef. E, 2015'in en son açık bilincinde fakat iyi yeni yıl dilekleriyle birlikte ümitli güzel bir şeyler de söylememiz evet. lazım. Ömer Bey size güveniyoruz. Evet Paris'ten, yani e... bir kırmızı şey alıp e, herhangi bir şey alıp kırmızı işaretine gelin dediler. Ben de torunumla beraber geldim ve onun ga e, gasa şapkasının sarılarını kapatıp kırmızı giyerek kafamda ve orada sayısız kırmızı kanatlı melekleri her türlü yaratıcı sanat çalışmasını görünce sokaklarda elementimi buldum ve tek yolunun kesinlikle umut diyorsanız burada. Yani bunu biz yapabilirsek yapacağız. Zaten 15 bin kişi vardı ve bu olağanüstü bir şeye rağmen yapıldı. Çünkü Defat ne söyledi? Fransa İçişleri Bakanı'nda o sokaktaki polisleri görmek lazım. Yani Şaka değil e, polis ve asker varlığını Fransa'nın, Paris'in sokak ve caddelerindeki e, dehşet verici. Yani Türkiye'dekinin çok evet. ötesinde bir ürkütücülük verici. Ve kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledikleri halde son gün Manuel Valls İçişleri Bakanı verdik izin dedi. Halbuki istenmemişti Mahir'in de bizim Ilgaz'ın da söylediği evet. gibi. Budur asıl evet. Paris Paris'ten bir anlaşma çıkmasında da bence iyi ya da kötü bir anlaşma çıkmasının tek sebebi bu şu müthiş yükleniyor. eğer şey olmasaydı bu ışıit saldırıları 400 binden fazla insan olacaktı, evet. Paris sokaklarını dolduracaktık her tarafın caddelerini alanlarını finan. Ona rağmen on beş bin kişi, beş bin kişi de girememiş polis şeyinden bildirdiklerine göre son organizatörlerin açıkladığı insan evet. zinciri oluşturuldu. E işte bu hem gerçekçi hem isterseniz umut verici. Yani 2016 zaten şimdiden kayıtlara en yüksek ortalama sıcaklık olarak geçen üçüncü yıl olacak peş peşe. 2015 2016 2016 olacak Bek 2016 evet. bekleniyor Bu da çok ciddi bir kuruluştan UK met Office ama buna rağmen büyük toplantılar ve büyük 16 ülkede belli başlı şeylere karşı başta kömür olmak üzere fosil yakıt girişimlerine karşı büyük mücadeleler örgütleniyor Asıl iş burada Umut burada işte Evet, yani sonumuzu getireceksek de kendimiz getireceğiz, kurtaracaksak da... Evet, aradığımız liderler biz yani. Kendimizi evet. de, gezegeni de, evet, onu da biz becereceğiz. Peki, bu yani mücadeleye devam e, diyoruz ve bu notla, e, bu sözle 2015 e, açık bilincini kapatmış oluyoruz. Herkese e, güzel bir yeni yıl ben buradan dileyim. Twitter sayfasından programla ilgili duyuruları ve mesela bu bahsettiğimiz çalışmaların asıllarını bulmak, görmek, indirmek mümkün açık bilinç etiketiyle aranırsa, 2016'da yeniden buluşmak üzere o halde. Herkese iyi yıllar. Görüşmek üzere. İyi yıllar, hoşça kalın. İyi yıllar, hoşçakalın. Açık bilinç. Güven Güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri. Programı bu şekilde bitiriyoruz. İklim içinde de güzel müzikler çalınacak bizden sonra. Onun için de bir müzik çalmaya lüzum kalmadan ayrılalım huzurlardan. Ben Deniz Ömer Madra ve Selahattin Çolak ayrılıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Chicaste Música